Müjdeler olsun Kış geliyor Yaşasın Yaşasın İçimi sevinç kaplıyor Duygularım duman Duman Bir uykuya yatacağım Dalgalanarak Rüzgarlarda Ayazların sıcağında Gururla Sevinçle dolaşacağım Soğuklar İçimi yakacak, yağmurlar ruhum olacak, karlar kor gibi yanacak, fırtınalar sımsıkı saracak. Boranlarda coşkuyla yaşayacağım, saçaklardan uzanan buzlar bana sevda dizeleri yazdıracak. Bir saray yaptıracağım, üstünü bembeyaz örteceğim. Saçaklarından avizeler sarkıtacağım. Dışarısı sıcaktan bunalırken sarayıma klimalar yaptıracağım. İçinde ılık rüzgarlar estireceğim. Baharlara selam saldım. Bana yarınlar ısmarladım. Yarın, kışım, baharım, yazım, umuda yürüyen alın yazım. Ömrüm bahara aday, kış sonu. Kışım değil benim, yolumun sonu. Ekim zamanı uykum geldi. Müster olsun kışım geldi. Düşlerimi kuracağım uykunda, umutları sıralayacağım mısralara, fidanlarımı salacağım baharlara. 15 Ekim 2008 İzmir Mehmet Çoban doğum günü hatırası olarak.